şöyle Allah bizi anlaştırsın, rızıklandırsın. Amin. Yani salah namazın rukunları şartları. Ya şartla rukun'un arasında biraz fark var. Şimdi şartlar hani e, bazen Kaybolduğunda seyhif secdesiyle veya benzeri şeylerle ne yapılabilir? Eda edilebilir. Ama rukunlar öyle şeylerdir ki olmadığında ne olmaz? Namaz kabul olunmaz. Rukunun zaten usuldeki tanımı da budur yani. yani o namazın rukunlarından biri kaybolduğu zaman o zaman namaz kabul olmaz. Batıl olur. Bazen bu rukun terk edilir. Nasıl olur? Terkehu amden bilerek kasıtlı bir insan terk ederse Zaten ilim ehli arasında ihtilaf yok. Bu adam kıldığı namaz batındır. Allah Azze ve Celle bu namazı ne yapmaz? Kabul etmez. Terkahu sahven ev cehlen ya da cehaletle. Bilmiyor adam. Veya adam unutmuş. Dalgınlığına gelmiş. Hani o boş vermiş. O anda namazdaki o atmış, ne yapmış? Terk etmiş. Ve in emkene tedarikuhu al itiyanü bihi ve bittifak. Eğer bunu hani şey yapma imkanı varsa bu terk ettiği rüknu eda etme, hani hatırladıktan sonra ne olur üzerine ittifakla vacip olur demiş alimler. Eğer mesela tedarik etmesi mümkün olmaz ise Ebu Hanife'ye göre namaz fasit olur. Cumhurun muhalifine. Cumhur derken ne anlayacaktık? Diğer üç mezheb. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi. Ve Ebu Hanife batıldır demiş. Yani ne demek istiyoruz? Mesela bir adam şey neydi? Örtmek. Avreti, rukunlardan bir rukun öyle değil mi? Yani Ebu Hanife'ye göre bir adam mesela böyle bir rukunu terk etmek zorundaysa, adam mesela çır çıplaksa o adam namazı kılmaz. Daha sonradan kaza eder, iade eder. Ama Cumhur'un yanında böyle değil. Cumhur ne diyorlar? Eğer özürle bu olursa namaz o zaman mesela fasit olmaz. O adam o halde namazı kılacak. Ne dedik? Namaz mevkuta. Yani insana üzerine belirli vakitlerde faskılınmış bir ibadet öyle değil mi? O vaktin içinde eda edilmesi gerekiyor. O yüzden Cumhur dediler ki adam o halde ne yapar? E, namazını eda eder. Cumhur ise şafi Malikiler ve Hanbeliler Tuluğil Rek'a Elleti Terekaminher Ruknu Fakat Mesela ben namazın rukunlarından bir tanesini dört rekatlık namazın dördüncü rekatında terk etmişim. Diğer üç rekatlı o rukunu o şartı yerine getirmişim. Cumhur'a göre o bir rekatı iade etmesi namazı ne yapıyor? Sahih yapıyor. Fasit yapmıyor. Mesela örnekler gelecek birazdan. erkan salah diyoruz. Namazın rukunları. Şimdi not alın. Birincisi El-Kıyam-ı Fil-Fart kadir Aleyhi. Gücü yetenin kıyam etmesi. Yani kıyam ayakta durması. Bu rukun olmazsa namaz olmaz. Kıyam olması gerekiyor bir namazda. Bu birincisi. Neden? Le kawlihi Allah'ın sözünden dolayı vakumu kanitin. Allah için kumu, ayakta durun diyor Allah. Kanitler olarak, kanit çokça bu fili yerine getiren olarak yani. Bakara suresi 238. ayette bu. Vakale Nabi Hasan bin Umran bin Hüseyin sahabe diyor ki, sal leqa'imen. Ayakta namaz kıl diyor sahabeye. Fe min testat Fa Buna güç yetiremezsen oturarak bunu yap. Fa illam yestati fa bin. Eğer buna da güç yetiremezsen yanın üzere. Ayette ne diyordu? Onlar yanları üzerine yatarken, otururken ve ayaktakken ne yaparlar? Allah'a zikrederler diyor. Bu ayetle bu hadis zaten birbirine muvaffık görüyorsunuz. Başka vakat ejme alülema ale ann al qiyam ruknun fi salat. icması var bu meselede. Yani kıyam nedir? Namazın rukunlarından bir rukundur. Tabi buna güç yetirene, bazen insan hastalık gibi hallerde ne yapamaz, buna güç yetiremez. O zaman gücü oranında. Niye Allah ler kalifullah nefsan Allah kimsenin gücünü yetmeyeceği bir şey, o kişinin üzerine ne yapmaz, yüklemez. Ben mesela ayakta durmak benim ameliyatlıysam, benim bir yaran patlatacaksa, bir kan çıkmasına sebep olacaksa, mecburen oturak kılmam gerekiyor. Allah bu noktada ameli ne yapacaktır, kabul edecektir inşallah. Enes İbni Malik, an, Malik Radıyallahu anh diyor ki... An farsin, farsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nereden düşmüş? Attan bir gün düşmüş. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne olmuş? Fe cuhişe yaralanmış. O düşmekten dolayı eti kabarmış. Cuhişe Arapça şey... İnsan bir yere sürter, kazınır derisi, kabuk bağlar. O şekilde bir yara. Şakkuhul eymen sağ tarafı yarılmış... Fedahelna aleyhi naudahu biz yanına gidik fe hazret namaz hazır oldu da fesalle bina qaiden oturarak bize namaz kıldırdı. Fe salleyna veraahu biz de arkasında oturarak namaz kıldık. Nebi lazım oturduğu için ayakta kılamıyorlar. Peygambere saygı yok. bir de imama ittiban meselesi o da gelecek ileriki baplarda. Yani imam oturarak kılıyorsa arkadakiler de oturarak kalar. Tamam? O yüzden yaralı bir adam imamlığa geçirilmez oturarak kılamayan adam bir tane sağlıklı saatle o kıraati düzgünse o geçirilen imamla arkada oturarak kılabilir. Ama imam oturarak kılarken arkada insanlar ayakta kılamazlar. Evet, hadis nerede geçiyor? Sahih-i Buhari ve Müslim rivayet ettiği muttafakun aleyh bir hadis. Kâle İbn Kudame, kim İbn Kudame? Hanbelilerin Muhninin yazarı. Hanbeli mezhebinde İmam Ahmed'ten sonra oturtan isimlerden bir tanesi. İbn Kudame diyor ki: "Vallahiru ennehu lem yakun yu'jezu an ilqiyam bil Zahir görünen şu ki insan yani külli olarak kıyamdan şey olamaz. Aciz olamaz. Niye? Oturmakla aslında kıyamın bir çeşidi. Yanı üzere olmak. Bak Allah ayakta yoksa oturarak yoksa yanı üzere olmak. Oturmak da yan üzeri olmak da İbn-i göre onların hepsi kıyamdır diyor zaten. Yani yoksa insan tamamen kıyamdan ne olmaz? Aciz olmaz. Bunların her biri kıyam çeşididir diyor. Lakin lemme şakka aleyhi'l kıyamı sakkata anhu ama kıyam ona ağır gelirse ondan düşer. Fekederke eskutu an gayrihi. Aynı şekilde başka şeylerde eğer aciz olursa acizet anında ne yapar kişiden düşer. Bunu de ikinci ciltte söylemiş. Rahile, fis sefer, ne dedik biz? Nafile namazı binek üzerine kılmak nedir? Caizdir. E, bugünkü binekler nedir? Uçak ve gemi. Onlarda da nafile namaz kılmak nedir? Caizdir. Kâne sefer tavilen amkâsilen. İster sefer uzun bir sefer olsun, ister kısa sefer olsun. Vela tecûzu fil vakat ve katte kaddeme fi şart istikvâilil qıble kıbleye yönelme şeyinde şartını biz geçen hafta zikretmiştik hatırlıyorsanız. Orada bu zikredilmişti. Bu işte nafile namazı Peygamberin binekte kıldı ama farzı ne yapmamıştı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kılmamıştı. Hadis vardı Enes anh'dan değil mi? Ne diyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir farzı binek üzerinde kılmadı. Farz kılacağı zaman binekten indi. Öyle yeryüzünde kıldı. Ama nafileyi ne yapardı? Binek üzerinde kılardı ne biliyorsam. Nafile namazı oturarak kılmak caizdir. Yani kıyam ruhundan değildir nafile namazın. Şimdi deliller gelecek. Bununla ilgili alimlerin kabirleri de var. İnşallah izahını yapacağız. Velev min gayri özür. <gülüyor> özür olması dahi lakin sevabul ka'ib akbar. Ama ayakta durmanın sevabı oturmaktan nedir? Daha faziletidir. Mesela ben öğle namazın son iki sünnetini koyacağım. Bu nedir normalde? Nafiledir bu nafileyi ben oturarak da eda edebilirim özür olmasa dahi yalnız ayakta kılmak ecir bakımından sevap bakımından nedir bundan daha fazladır hadis var şimdi gelecek yarı yarıya ecir düşüyor her amelin mükafatı var değil mi Allah ne diyor birden 700'e kadar Allah dilediğini dilediği kadar veriyor eğer namazı ayakta kılarsan iki kat ecir alacaksın. Ama oturarak kıldığında yarısı kadar ecir alırsın. Fa An Emiran İbn Hüseyin radıyallahu anhu قال: "Saeltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum." diyor. "Ann salati racul qaiden." Oturarak namaz kılan adamın namazından ben peygambere sordum. "Faqala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "İnsan la qa'imen fehu afdal." Ayakta kılarsa onun için daha faziletlidir. Ve men salla qa'idan Ama kim de oturarak namazını kılarsa ona yarım ecir vardır. El kaim ayakta olanın yarı ecri. Ve men salla na'iman felehu nisfu qa'id. Kim de işte o yanı üzere yatarak kılarsa onun ecri de oturanın yarı ecri gibidir. Ama bu tabii özrün dışındaki haller. Özür halinde tam ecri alır kişi. Mesela hastadır. O yüzden ayakta duramıyordur. Bizim konuştuğumuz mesela anlaşıldı değil mi? Nafile namazı özürsüz bir şekilde hastalık falan olmadan sağlamken oturarak kılmanın ecrinden bahsediyoruz. Peygamber böyle bir adamın namazı için ne diyor? Ayakta kılmak en faziletlisidir. Oturarak kılan yarı ecir alır. Yanı üzereye takılan onun yarısının ecrini alır diyor. Bu hadis nerede geçiyor? Bukhari, Tirmizi ve Nesra'yı ve İbn-i Mace'de sahillerinde tahriş etmişler. Şimdi kâlel Hatta Hattabi kim? Evet. İmam Nebebi'nin hocasıdır Hattabi. Tamam Yani ve muhtemel isimlerden Hatta bir diyor ki el murad bihi buradaki murat şudur. Bu hadisi şerh ediyor şimdi. El maridul muftaridu allazi yumkinuhu an yatahammel feyaqumu ma meşakkati. Mesal bir hadis şey bir e, hasta yani kendisine farz olmuş ve imkanı var bu adamın e, şey var. Bu, bu meşakkati var. Bu meşakkatinden dolayı ne yapıyor? Bu rükni yerine getiremiyor. Fe caale ecru al qaid ala nisfu min ecri al Peygamber de hadiste ne yaptı? Oturarak kılan ecrini ayaktakin ecrinin yarısı kıldı. Tergiben lehu fil kıyam mea cevacek Ha, Neden böyle yaptı peygamber? Adamın, heh, aslında böyle bir fiil caizdir ama peygamber niye teşvik ediyor? Ayakta kılmaya teşvik ediyor. Yani ben şimdi hani dedik ya nafile özür olmadan da oturarak kılınır. Ben bunu kafamızdan, işkembemizden uydurmadık. Bunu alimler söylemiş o yüzden sözlerini okuyoruz. Hatta bir böyle diyor normalde caizdir ama peygamber neyi teşvik etmiş? Ayakta kılma insanları teşvik etmiş. Ecrı daha fazla çünkü. Kalel <gülüyor> Hafız kim Hafız? İbn Hacer. Buhari'nin şerhini yazan Fetul sahibi. Kultu dedim ki baba, vacibu kavluhu peygamberin bu hadisin şunu hamledilmesi şudur. Ve la tecizu salatu li'l muttaji'i min gayri udr. <gülüyor> İndel cumhur وَلَوْ ف۪ي Ha Bu da diyor ki, i̇bn Hacer'de de iki görüş var. i̇bn Hacer Hacer'de diyor ki, Hafız i̇bn Hacer, Cumhur'un yanında özürsüz bir şekilde yatarak namaz kılmak caiz değildir diyor. Ama oturarak değil, yatarak namaz kılmak. Nafile'de dahi olsa böyledir diyor. Cumhur ulemanın yanında Hafız İbn-i Hacer. لِأَنَّهُ لَا يُغْرَفُ أَنَّ اَحَدًا قَدْ تُصَلَّ فِي الْاِسْلَمْ عَلَى جَمْبِهِ وَوَصَحِي Çünkü diyor, İslam'da Birinin yatarak namaz kıldığına dan hiçbir rivayet görülmemiş bugüne kadar diyor. Valokiane herde meşru an eğer bu meşru olsaydı Lafalehul Muslimun ale ahdin nebiyim salasın ve bedehu eğer bu meşru olsaydı Peygamber salasın zamanında ve sonrasında ne yapardı Müslümanlar bunu amel ederdiler diyor. Valafiqi alehul nebiyin salasın bu cevazı açıklayan Peygamberin bir kere dahi olsa bir fiili olurdu öyle değil mi? Eğer böyle bir şey cezalandırılıyorsa diyor. İşte İbn Hacer'in yanında da yatarak namaz kılmak özürsüz. Han dedik ya nafile iş yapabilir oturarak yatarak. İbn Hacer bu görüşü kabul etmiyor. Ve Cumhur'un görüşünün bu olmadığını söyle ama diğer bir görüş, diğer bir görüşe göre ne yapabilir kişi namazı bu şekilde kılabilir? En doğrusunu kim bilir Allah Azze ve Celle. Yani Müslüman biri bu görüşü alıp amel ederse. O da inşallah Allah katında kendi iştahını tabi hesabını verecek. İsabet etmiştir. Diğeri de isabet etmiştir. Biz diğerine ne yaptın diyemeyiz. Yanlış yaptın diyemeyiz. <gülüyor> evet. İki fayda, Yani iki fayda. El- Evvel birincisi salatul jalisu bi udrun la yanqusu yani adamın e, özürlü bir şekilde oturarak namaz kılması on ecdenin ne yapmaz kesmez dedik değil mi niye adamda özür var keyfinden bunu yapmıyor adam hastalık var li'ennehu kana min adetih an yusalli qa'iman wa marad normalde adam her zaman ayakta kılıyor ama hastalık ne yapmış bu adamı men etmiş veyekunu lehul onun ecri tam olur li kavli aleyhissalatu vesselam peygamberin Bukhari'deki şu sözünden dolayı men marada avsafara كتب kim hastaysa ve sefere çıktıysa bu halde namaz kıldı ise ona mukimken kıldığı sahih namaz ecri verilir diyor hadiste niye seferdeki adam ne yapar İki iki rekat kılar ama ecri 4 rekat namaz kılmış gibidir Peygamberin bu hadisinden dolayı. Normalde kısaltma da Allah ve Resulü'nün emri öyle değil mi? Seferdeyken taksir yapmayı emrediyor Allah ve Resulü. O yüzden böyle bir fiilde bulunan Müslüman, özürle tabii ki, özürle böyle bir fiile girişen Müslüman nedir? Ecri tamdır, eksik değildir. İkincisi, اَنَّهُ لَا يَنْقُسُوا سَبَابَهُ اِنْ سَلَّ النَّافِلَ min غَيْرِ اَذْرُ قَائِدًا yani diyor ki Nebi Sassan özelliklerindendir ki sevabı ne yapmaz? Eksik almaz. Yani her amelin en eftar oluyla ne yapar? Amel eder Peygamber Sassan. Ve Peygamber Sassan'ın diyor nafile ediyor. Ne yapmıştır diyor? Ee, hani oturarak kıldığı sabit olmamıştır diyor. O yüzden eftar olan nedir? Kıyamda ayakta kılmak. Özürsüz olsak dahi. Yani özür olmadan az önce caizdir dedik ki bir görüş. O görüş zayıftır yani bizim yanımızda. Peygamber oturarak nafile kılmamış mı? binek üzerinde kılmış. Hastalık varken kılmış. Yani hep bak gene sebepler var yani. Benim bahsettiğim mesela hiçbir sebep yok ya. Evde oturuyorsun, sapasağlamsın ya. Bir görüşe göre kılabiliriz ama nedir dedik bu? Zayıftır bizim yanımızda makbul değildir diyor. Evet. Bazı haller olabilir. Mesela Mesela adam namaza şeyle başlamıştır. Oturarak başlamıştır. Ama güç kuvvet gelmiştir namazdayken. Bu ne yapabilir? Namazda ayağa kalkabilir. Alimlerin ittifakıyla böyledir. Ve hadisi Ayşe. Âişe. Ayşe'den gelen şu hadisten dolayı radiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılardı. "Fe yaqra'u okurdu ve huve caliz. otururken okuyordu. Ve de bâqiya min kıra'atihi kadr mâ yekunu 30 âye ev 40 âye." Kamefakara wahuqaim. ben ondan sonra geriye mesela 30 ayet kalıyormuş, 40 ayet kalıyormuş. Şimdi hani bu hadis de bizim namazlarımızın ne kadar kısa olduğunu gösteriyor. Peygamber o kadar uzun kılıyormuş ki. Ben bir hadis var İbni Mesut'tan Bakar gelen. Ha İbnü Mesut'tan gelen bir hadis var. Ya, gece namazında Peygamber diyor başladı diyor. Bismillah dedi bakaraya başladı. Benden birinin cüzü bitirince 20 sayfayı oturacak, rukuya gidecek. Baktım diyor herhalde dedim cüz değil, bakara'yı bitirecek. Bakara iki buçuk cüz. Bakara'yı bitirdi diyor dedim şimdi gidecek Rukuya Bismillah dedi, başladı aile İmran'ı. Ali İmran o da bir buçuk iki yüz onu devam edelim şimdi gidecek başladı Nisaya Kur'an en uzun sureleri. İşte ne bil böyle oturarak kılıyormuş. o sırada 30 40 ayet kalınca artık namaza hani artık Rukuya gidecek rekatı bitirecek o zaman ayağa kalkıyormuş. Ayşe'den geliyor hadis Sın me hayatı mesaj Rukuya diyor <gülüyor> secde ediyor sonra يفعل في الركه sonra ikinci rekatta da böyle yapıyor diyor. Hadis nerede geçiyor? Ahracehu <gülüyor> Buhari ve Muslim. Muttafakun aleyh olan Buhari Müslim rivayet ettiği sahibi Gene aynı şekilde vecizen yesteftehu nâfile kıyaman sonra yakut ayakta başlamıştır. Daha sonradan da oturabilir. Mesela yaşlılarda olur. Ayakta başlarlar. Sonra ayakları ağrıyordur. Sıkıntı olur, özür olur onlar için otururlar. Bu da aynı şekilde Caizdir inşallah. Amma mudu'r riclayn fi'l culusi yecuzu Fakat namazda ayakları uzatmak ancak özürle caiz olur. Onun haricinde caiz olmaz. Çünkü yani hani oturmak tamam falan bunlar anlaşıldı da hani ayağın namazda uzatılması meselesi ancak adam hiç kıramıyordur dizini yani ciddi sıkıntısı vardır yaşlılarda oluyor ancak onlara caizdir Diğer şekilde caiz olmaz. Evet Dedik ya şimdi hani adam hastaysa oturam oturmaktan da men olduysa yatarak namaz kılar dedik ya, saymıştık geçen hafta özrüne göre. Şimdi sıfatul ittica yani yatmasının sıfatı nedir bu adamın? Men salle kim yatarak namaz kılıyorsa festahibbu an yekun zalike ala janbihi'l-aymen. Sağ tarafına yatması lazım. Tutup sol tarafına yatamaz. Adam namaz kalacaksa sağ tarafın üzerine yatacak. Mustakbilen bir vajih kıble, yüzü de nereye dönecek? O kıbleye doğru dönecek. Li <gülüyor> husun Çünkü bu şey Peygamber nasıl yatıyordu uykuda? Sağa. elin üzerine bu şekilde yatıyordu Peygamber sana. sana. Kıble tarafına. Li hadisi Ayşe. Ayşeden gelen hadis. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve turacculuhi ve tuhûrihi ve fî şe'ne kullihi. Peygamber sallallahu aleyhi temizliğinde, işte ayakkabısını giyişinde, Efendimiz sallallahu başka bütün her türlü işinde ne yapardı? Sağı sola taftil ederdi. Yani sağı öncelik yapardı. Tabi neresi hariç? Öyle. Tuvalete girerken, bir de temizlenirken bu meselelerde solla sola yapılır. Bir de mersiden İstisnai durumlar var. Bunlar aklımıza gelenler. Belki hani şu an aklımıza gelmeyen durumlar da olabilir. Mesela gemideyken ve uçaktayken farz namaz kılma meselesi. Men kene fi ta'iratim ev sefinetim feyecib aleyhil Adam mesela uçakta. Adam mesela gemide ne yapması lazım? Bunun üzerine vacip olan namazı ayakta kılması lazım. Fi salat et fayrda inni ama güç getiriyorsa. Şimdi yani güç getiriyor demesi çok önemli. Yani biz amel ettik biliyorsun. tekne nasıl sallanıyordu? Düşme korkusu var. Bu zaman ne olur? O kıyam ruknu gene ne yapar? Kalkar. Namazda Farz namazda Farz e, namazda. Sabitse. Gemi bazen demir atar. Değişmez. Giderken, Giderken değil. Bu konuştuğumuz mu sabit olursa. O o manada. Biz farzı şey caiz olmadı. yol gidiyor. Üç ay namaz olur. Gemide olan kişi mi? Kılacak. Ayakta kılacak. Ben ayakta olma meselesini bahsediyorum. Yok, farz namaz kılınmaz demiştiniz. De ha, şeyde binekte peygamber evet. satsam kılmamış değil. Binekte oturarak gideceğim oradan. Hı? Yani sana sana sana afile afile alakalı. Anladım, şimdi anladım. He mesela bir adam denizci, evet. adam üç ay denizde uzun yolda diyor. Evet. Anladım. Bu adam için özür söz konusudur, ameldir bu gidiyor. O yüzden ama tabii ki ilk başta namaza durarken şeye doğru duracak, kıbleye doğru durunca. Sonra biz geçen hafta o meseleden de bahsettik, gemi burnunu çevirdi, yönünü değiştirdi, oradan mesul olmaz. Ama mümkünse inmesi orada inecek. Mesela limanda bekliyor gemi, orada gene ne yapmayacak? Biz geçen hafta bahsetmiştik. Bu mesele... ...iştihat meselesidir dedik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ses kayıtlarında var. Hı. Neden? Çünkü peygamber hiç kılmamış. Böyle rivayetler ...gelmiş ama böyle durumlar var. <gülüyor> Bahsettiğin. Uçakta mesela... ...ben Mısır'dan gelirken sabah namazı... ...vakti girdi. Bir bizim arkadaşlar... ...terk ettiler namazı. Ama ben kıldım. Yani ben... ...ne olur ne olmaz dedim. Kılayım. İnince de kılarım yani. Ha bu meselinin nasıl olmadığı için... ...ucu açık, içtihada... ...kabil. O yüzden... Yani bizim tercih ettiğimiz görüş namaz dedik ya belli bir vakitte bir farzdır. O yüzden böyle adamların vaktinde ne yapması lazım? Namazı kılması lazım. Ama dediğim gibi imkan varsa inecek. Öyle kılacak inşallah. Evet. Ne dedik? Burada kıyam şartı ne yapıyor? Kıyam rukunu eğer düşme tehlikesi varsa mesela tekne desin tekne sallanıyor. Veya işte başka tehlikeler olabilir. Örneklere gerek yok daha fazla. Bu kişi ne yapacak? Kıyam şartından muhaf olacak. Çünkü şu hadis var. Hadis nerede geçiyor? Bezzar rivayet etmiş. El-Ben de sahihdir demiş hadise. Salli fiha Yani biri korkarsa gemide şeyden soruluyor peygambere. Orada diyor ayakta kılsın salli fiha ka'imen. İlla ente kâfel Ama boğulmaktan korkarsa bu müstesnadır diyor peygamber esasında. O zaman oturarak ne yapabilir? Kılabilir. Peki namazda bir şeye dayanmak, aleyyatimet, bir şeye dayanmak namazdayken onu tutunarak namaz kılma. Mensalle vau mutta ala ha'id, o asan vaneh vizelik. Mesela biri asaya dayanmış, duvara dayanmış öyle namaz kılıyor, buna benzer ve inkâniyle ödür. Tabi özür olacak. Ve her zaman mima ittifak alüme ala cevazi. Alimler bunun cevazına ne atmışlar, ittifak etmişler. Fatta kullahemiz ta diyor ayette çünkü ne diyor Gücünüz yettiği kadar Allah'tan kork. Mesela eğer salı خلف imam jalisen liudr imamın arkasında kılıyor oturarak özürden dolayı bu halde nedir gene aynı şekilde sahi olan görüşe göre caizdir. Şimdi biz ne dedik bu bu neydi Ramazın ilk rukunu kıyamdı değil mi? İkinci rukun nedir? Tekbirul ihram. Başlangıç tekbiri.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 Selam vermektir diyor hadiste. Hadis yine aynı şekilde Abu Davud Tirmizinin rivayet ettiği, sahiptir dediği hadislerden. Waqabu aleyhisselatu vesselam ilakumta ila bir. Ne demişti o birine namazı öğretiyordu peygamber sasam müslüh hadisi vardı. Ne diyor? Ilakumta ila salatifekab bir. Namaza kalktığın zaman tek bir alınıyor. Bu emirden dolayı nedir? Rukundur gene var. Yani rukun olduğuna dair çok hadis var. Bunları zikredersek mesele uzar. Anlaşıldı zaten bunun rukun olduğu. Peki فَلَا يُجْزِيُوا لِدُخُولِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ قَوْلِهِ Allahu اَكْبَرِ Peki Allahu u Ekber lafzının dışında namaza bir lafıza girmek caiz mi? Mesela Allahu u Subhanallah Elhamdülillah diyerek de namaza başlanır mı? Ve her mezhab-ı sevri ve malik ve ahmed ve Şafii Bunlar ne demişler? caiz değildir demişler. Ve ve mervi an İbni Mes'ud İbni Mes'ud'dan rivayet olmuş. Ve khalefe Ebu Hanife. Ebu Hanife bu meselede, bu meselede onlara muhalefet etmiş. Ebu Hanife demiş ki ten aqidu salata bi kulli ismillahi Teala ala vecihü ta'zim. Ta'zim yönden olan her türlü Allah'a zikirle caizdir demiş Ebu Hanife. Mesela Allahu azim demek gibi. Allah yücedir demek. Av kebir. Allah'u kebir yani Allah büyük. Av celi'e gene yüce, ev subhanallah, ev elhamdülillah, velah vizelik, fel cemiyel zikr, Ebu Hanife'ye göre bütün zikirlerle olur ama maalesef burada isabet etmemiş, cumhura muhalefet etmiş, velâ şeke ennehu kıyasun fî mekabilin nasî ve ve fâsid, bu nasla çelişen fasit bir kıyastır diyor, ve sahih mezhebül cumhur, sahih olan görüş, cumhurun mezhebidir, yani Şafii Malik ve Hanbelli'nin görüşüdür. Yani Allahu Ekber lafızından başka bir lafızla namaza, başlanmaz. وَلَا يَسِحُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّ Kadir aleyha Tabi bir de şöyle bir mesele var. Arapça bilmeyen biri bunun hükmü nedir? Bu adam eğer kadirse buna gene namazı caiz olmaz. Yani bunu öğrenmeye muktedirse. Bunun ölçüsü nedir? Alimler demişler ki bir adama yani bir vakit içinde Allahu Ekber öğrenemiyorsa bir adam o adam yani yalandan yapıyordur bunu. Bir adama dersin namaza Allahu Ekber deyip başlayın, bunu en basit çocuk bile söyler, başlar yani. O yüzden kimsenin bu meselede neyi olamaz? Özrü olamaz. Evet, bu da neydi? İkinci rukundu. Birincisi kıyam. ikincisi neydi? İkinci bu saydığımız şey. İftitah tekbiri, başlangıç tekbiri. Üçüncüsü kiraatil fatiha. Fatiha okumak. Bu da rukundur. Fikulli reka' Ama her rekatta. Burada tabi ciddi bir ihtilaf var. O ilerki bablarda o gelecek namazda imamın arkasından fatiha okuma meselesi. Biz şimdi buna girmiyoruz. Ama biz namazda fatiha okumanın rukun olması meselesini konuşuyoruz. Kim gitmiş bu gö görüşe? İster namaz cehri olsun, açıktan okunsun, akşam yatsın namazı gibi. İster öğle ikindi gibi gizli okunsun. Nedir? Kimin yanında? El-Sevri ee, ve Malik ve Şafi ve Ahmet fil Meşhur... Vahab Merwan, <gülüyor> Ömer İbnul Hattab ve Osman İbn Yabilaş hepsine demişler, rukundur demişler. Fatiha okumak her rekatta namazın rukunlarından. Ve <gülüyor> delil Heh? yok, o mesele değil. İmamın arkasında meselesi değil. ya yani ister cehri olsun, ister sırrı olsun, her rekatta, birinci rekatta, dördüncü rekatta fark etmez. Hepsinde e, namaz şey, e, fatiha'yı okumak nedir? Rukundur. Hadis-i Ubadah ibn Sabit Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur diyor. Hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim ve diğerleri hepsinin sünen sahiplerini yapmışlar? Rivat etmişler. Yani hadisin sıhhatinde ihtilaf yok. Evet. Başka bir mesele daha var. Ve fi rivayel Rafi ibn rafi li hadisi Başka bir hadis var Rifai'den gelen. Kalalehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Sümme ikra bi ummul Kur'an, sümme ikra bi ma Sonra diyor peygamber sallallahu aleyhi sahabeye, "Ümmü'l Kur'an'ı oku, Kur'anın annesini, Fatiha, Fatiha'yı oku. Sümme ikra bi ma Sonra dilediğini oku." diyor. Sümme isna'a zalike fi kulli rak'atin her rek'atte yapıyor peygamber sallallahu Yani bu da rukun olduğunu başka bir delili. Ve Abu Hanife ve o rivayetun Ahmed bin Hanbel'le diğer görüşü. Ney? en el Fatiha yani herkesin birebir okuması şart değildir demişler. Ebu Hanife ile İmam Ahmed'in iki görüşü var. Birincisi bu. Wa annahu tujzil qiraatu ayatin min al wa qaul. Yani şunu söylüyorlar. Bir adam Fatiha'yı bilmiyorsa namazda Fatiha okumadan da bu adamın namazı olur diyorlar. Tamam. Öbür saydığımız isimler ne diyorlar? Cumhur namaz olmaz diyorlar. Peki bu olur diyenlerin delillerine, onlar şu ayeti delil getirmişler. Allah diyor ki, fakrā mātayyassarā min Kur'an'dan sana kolay geleni oku. Fakrā mātayyassarā minhu. Onunla kolay geleni okuyun. Ayet hangi ayet? Müzembin suresi 20. Ayet. Allah ne diyor? Kur'an'dan kolay geleni oku diyor. Kabul <gülüyor> et Buna şimdi biz cevap veriyoruz. Biz cumhur'un görüşünü kabul ediyoruz bu mesele. Fatihasız ne olmaz? Namaz kabul olunmaz. Peki nasıl cevap vereceğiz? Bi enel ayetel kerime ihtemilü en el murad biha Fatiha ve Ayetteki murat ve beraberinde kolay gelen okudur. Hamledilir yani. Biliyorsunuz eğer birbirine halif, muhalif naslar varsa ne yapılır? Naslar bir ayet toplanır, cem edilir. Hamledilir birbirine. Ulema ne demişler burada? Yani Fatiha'dan sonra sana ne kolay geliyorsa onu okudur diye şey yapmışlar. İkinci delilleri var. Fî hadis i Ebu Hureyre fî kısletilmesi salâtehû sîn makrâ mâ teyassrâ mâ ke minel Kur'ân. Peygamber Sallâsâlam sana ne kolay gelirse onu oku diyor değil mi hadiste. Nasıl cevap veriyoruz? İnnel murâdu bi mâ teyassrâ. Yani sana ne kolay gelenden kasıt şu. Fî al zâdâ alel fâtihe beynel edillâ. Yani delilleri topladıktan sonra şunu söylüyoruz. Fatiha'dan sonra sana ne kolay gelirse onu oku. Mesela Kevser suresi var. Kevser suresi. O kolaydır, basittir, kısadır. Öyle değil mi? Şimdi peygamber sure okuyormuş. iki buçuk cüz. E onunla bizim aleyhissalatü vesselam namazımız bir değil yani. Biz eğer kolay gelense bir ayet, iki ayet, üç ayet, beş ayet. Artık her neyse sana ne kolay geliyorsa... Bu ayetteki ve hadisteki kasıt budur. Yoksa Fatiha okumadan da namaz olur değildir. Burada Ebu Hanife ile İmam Ahmed hatta etmişler. Cumhurun görüşü nedir? İsabetlidir. Evet diyor ki: "Ve aleşke enne mezehbu'l-cümhuru aqva." Cumhurun vesebinin daha kuvvetli olduğunda şüphe yoktur. "Ve masiru salatu ezberleme güç yetirene böyledir mesela bazı hastalıklar nadir tabi bunlar çok nadir durumlardır mesela adam bir tanesi var şey 3 saniye hafızasın, hafızası bir dakika sonra unutuyor He? öyle bir hastalar var mesela ben izlemiştim televizyonda bu adam unutuyor yani adam her şeyi not alıyor unutmamak için Mesela böyle bir adam Müslüman olduğunu düşünürsek Fatiha'yı ezberlemesi sıkıntıdır. Belki bu adam özürlü olabilir. Ama onun haricinde kimse, gücü yeten kimse Fatiha'yı ezberlememe noktasında ne olamaz? Ee, özürlü olamaz. Evet. Bir de şöyle bir mesele var. Peki tamam dedik ki Fatiha namazın rukunu değil mi? Peki Fatiha'yı besmeleyle mi okuyacağız? Besmelesiz mi okuyacağız? Yani şöyle bir şey var. Besmele'nin ayet olduğuna ihtilaf var. Bir grup ulema demiş ki Besmele Fatiha'dan bir ayettir demişler. Bir kısmında demişler ki hayır Besmele ayrıdır. Hani işlerin başlangıcıdır, ayet değildir demişler. O yüzden ve sahih sahih olan ennel besmele ayetüm minel kur'an kabla kulli suretin iza usbitet fil mushaf. Şimdi Kur'an'da hangi surenin önünde Besmele yok? Tevbe, tevbe, tevbe. Niye? Ne? Enfal suresinin devamı olma ihtimali var. İhtilaf var çünkü. Yani o yüzden konulmuş. Yani tövbe suresi bazılarına göre Enfal suresinin devamıdır. O yüzden besmele yoktur. Bütün mushaflara bakın. Tövbe suresinin başında besmele yoktur. Her surenin başında ama onun haricinde ne var? Besmele var. Eğer besmeleyi ayet olarak kabul edersek bu görüşe gidersek ne yapmamız gerekir? Onu da okumamız gerekir. Ama vallahu alem Ümmetin amelinin noktada besmeleyi okumuyorlar. Dikkat edin. Ümmetin çoğu zaten... ...mezhep alimlerin çoğunun görüşü de bu. Yani şey değildir yani. Fatihadan önce... ...besmeleği okumak vacip değildir... ...cumhurun yanında. O zayıf görüştür. O yüzden mesela ben imamlığa geçtim... ...namaz kıldırıyorum size başladım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Besmele okumadım. Bundan namaz batıl olmaz. Bir rukun düşmüş olmaz yani. Anlatabildim inşallah. Mesela okuyor değil mi peygamber? Gene okuyoruz ama biz hani ayet olarak mı okuyacağız? Ya, namazda mesela zikir yapmak caizdir. Neden? Peygamber hasta olduğunda kim namazı kıldırdı da vesselam? Bekir. Ebu, Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir imamlık yaparken peygamber sağlık çıkmadı mı? Çık. Çıktı. Ne yaptı Ebu Bekir radıyallahu anh? Geri, geri geldi. Giriyor. Geri geldi. Subhanallah dedi. Orada Allah tenzih etti. Hani peygamber dururken ben mi? Peygamber onu itti namazla. Dur dedi. Sen geri çıkma dedi. Ebu Bekir'i imamla etti. Orada Subhanallah diyor. Zikrediyor Allah. Hani peygamber varken ben nasıl imamlık yaparım? Peygamber satırsa oturuyor onun yanına. Ebu Bekir radıyallahu anh Öyle namazı eda ediyorlar. Bundan dolayı caizdir. Namazın içinde bazı zikirler yapabilirsin. Besmele de bunlardan bir tanesidir. Hata, da Hata yapan da subhanallah demek gibi caizdir. O yüzden hani içimizden dediğimiz besmeye de bu tarzda. Mesela şeytanın çok vesvesi gelirse ne şeytanın racim der başlarsın okumaya. Bu da caizdir Allah'ın izniyle. deniyor. Tabi demiyor bu, zaten de. Hani gerekiyor. kardeş dedi ya hani evet. Fatih'e başlamadan önce zaten söylüyorsun ben cehri hani kastım buydu. Eğer ayetse onu da cehri okumak lazım. Ha, bu üçüncüsüydü Rukun'u. Kaç dakika oldu? Hani ayete işte zaman kovmuş şeytanın şerinden, yani öyle yorumlarsan eğer o ayeti istilal dersen, zaten başlıyoruz. Başlangıçta diyoruz aldı billahimine şeytan ilkinde. Ben sonrakileri kastediyorum. Vesvesi artarsa sonrakilerde de diyebilirsin. Bir kere demen yeterli sonuçta. Bu üçüncü şarttı. Yani Fatiha'nın namazın rukunlarından bir rukun olduğunu böyle izah ettik. Peki 4 ve 5 er ruku yani ruku etmek ve bunda mutmain olmak. Yani kastımız ne? Böyle tavuk gem toplar gibi eğilip kalkmak değil yani. Kuşu ile ağır ağır. Rukuya gidiyorsun ama böyle eğildin. ben gördüm öyle adamlar. Yani rukuya gitti mi gitmedi mi Vallahi alem adamın eğilmesiyle kalkması bir oluyor. Öyle ruku olmaz. Bir ruku iki ruku da belli bir süre bekleyecek. Bu da namazın rüknüdür yani. O zaman namaz bozulur eğer böyle olmasa. İlim ehlin icmasıyla rukundur. Allah diyor ya yâ yerlediğini yâ amenurka ve sucudu. Ruku edin sucu edin ey iman edenler diyor Allah. Yani secde edin. Peygamber Efendimiz de öğüt tutmer kâ hatta Ruku et ta ki ne olana kadar mutmain olana kadar orada. Yani karar kılana kadar orada belli bir müddet bekle. Şimdi çok, Türkiye'de özellikle insanlar çok hızlı namaz kılıyorlar. Aşırı yani adam sen bir rekatı bitiren kadar dört rekatlık namazı bitirip selam veriyor bu namaz olmaz peygamber böyle bir namaz kılan adama git bir daha kıl diyor aleyhissalatü vesselam adam kılıyor geliyor diyor ki git bir daha kıl olmadı diyor adam bir daha geliyor git bir daha kıl olmadı diyor peygamber sallallahu ya resulallah bana namazı öğret diyor aleyhissalatü peygamber sallallahu ona rukuda secdede ağır durması gerektiğini söylüyor o yüzden ciddi bir şarttır rukudur Türk milletinin gafil olduğu bir rukundur evet 5 ve altıncısı el-i'teden ba'da'r ruku sonra ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz, kıyam. Ama kalktık hemen küt git yok. Orada da beklemek. Bunlar hadislerle sabit Şimdi hadisi okuyacağım. Peygamber asalsam ne diyor? Fe'ida rafa ra'suhu istawa hatta ya'ud kullu faqari makanehu. Peygamber sen diyor ki kafanı kaldırdıktan sonra bütün organlar yerini oturana kadar bekle. Şimdi eğilince organlar sarktı. Ayağa kalkıyorsun, hepsi yerini oturdu, karar kıldılar yerlerinde, mekanlarında ondan sonra gidiyor. Bu da nedir? Vakit alır. Hemen olmaz. Yani birazcık 1-2 saniye beklemek gerekir. Öyle değil mi? Bu da namazın rukunlarındandır. Peygamber sansa bize böyle göstermiş. Niye neden rukundur? Ne diyor Peygamber sansa? Sallu kema raaytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın diyor Peygamber sansa. 8 ve 9. Rukun secde ve secmede mutmain olmak. Yani secde yapıyoruz ama secdede ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Hemen böyle tavuğun yem topladığı gibi tavuk böyle gagasını sokar kaldırır ya. Böyle bu şekilde değil. Adam Subhanallah Rabbiyel Adim ne zaman dedi 3 defa anlamıyorsun. En az sınırı 3'tür. Adam sen Subhanallah diyene kadar 3'ün kafasını kaldırıyor secdeden. Böyle bir namaz gene nedir? Batıldır. Bu da namazın rukunlarındandır. Gene hadis var. Secde eden mutmain olana kadar secde et diyor. Mesela İbn-i şey yaparlarmış. Çok uzun secde yaparmış. Böyle nakiller var. Hatta bazen canı çıktı diye şüphe ederlermiş. Yani canı çıktı da kaldı bakıyorlarmış. Öldü mü, nefes alıyor mu? Yani o kadar uzun secde yaparmış. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu mekandır. Bir tane sahabe ne diyor? Ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Çünkü sen kıyamet günü seninle olamamaktan korkuyorum diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi o zaman söyleniyor. Peygamber Sassalem diyor yani. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse diyor sen de diyor çokça secde ederek bana yardımcı ol. Hani sen benim yanımda olacaksın kıyamet günü inşallah cennette. Ama çokça secde ederek ne yap? Bana yardımcı ol. O yüzden secde faziletli bir ameldir. Secdeleri uzatmak lazım. 3 5 7 9 tek olmak şartıyla dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Subhanallahi ve bihelalalle. Hırsızın en kötüsü bir de namazına çalan dur Hırsızın en kötüsü namazına çalan dur. Aynen öyle. Allah razı olsun. İki secde arasında beklemek. Hım. Geliyor inşallah. O da geliyor. El culusu beyne secdeteyn nefi. İki secde arasında oturmak ve bunda gene mutmain olmak. Yani o Arada zaten peygamber dua yapıyor. Şimdi o dualar var hadis kitaplarında. Biz burada hükmünü verip geçiyoruz da. Allahümme agfirli, Allahümme rızukni, Allahümme hamni. Peygamber bu duayı yapıp ondan sonra gidiyormuş ikinci secde aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Hani nerede bunları söylemek? Bırak bunları yapmayı, ya, yat, kalkmamızla yatmamız ne oluyor? Bir oluyor. O yüzden arada beklemek de gene rukunlardandır. 12 ve 13. Rukunlar ette şehadetül akir ve Son teşehid. Yani ne o? Ettehiyatül ilahi okuyoruz ya. Ve son şeyde, son rakatta oturmak. Bu da nedir? Namazın rukunlarındandır. Peygamber sadece ne diyor? Önceden sahabe ne diyorlarmış? Esselamü aleyhullah diyorlarmış. Selam Allah'ın üzerine olsun. La taqulü esselamü aleyhullah, lakin kul ettehiyatül ilahi ve tayyibat ili biliyorsunuz o duayı peygamber sahabeye böyle diyor böyle demeyin böyle yapın duayı o yüzden biz bu duayı okuyoruz çünkü Allah nedir Allah selamdır selamın üzerine selam ne diyoruz Allahum en teslim vomin keselam Allah'ım sen selamsın selam sendendir diyoruz namazı bitirince halbuki değil mi o yüzden Allah'a selam denmez yani selam üzerine olsun denmez. Evet, başka hadisler var gene aynı et tahiyyatillahi ve salavatı bununla alakalı. Onların hepsi de aynı noktada ne yapıyorlar? Rukun olduğuna işaret ediyorlar. Hocam, iki arasında hani, Evet. O da, diyebilir miyiz? yapıyoruz yani. Peygamberin yaptığı duadan başka dua yapılmaz. Bidat. Yani, bir dua. Bir, bir Allah Rabb'i yagfirli, Rab, bir, Rab, bir, Rab, bir, Rab, bir, bir rivayette Allahu mağfiri. İki rivayet var. Aa, Türkçe hiçbir şekilde namazda siga söylenmez. Ama kalpten yapılır. O başkadır. Tamam, tamam. Yani kalpten bir şeyler isteyebilirsin ama dilinle zikir tamam. Türkçe yapamaz. Arapça olmak şarttı. Türkçe yapılan zikir namazı bozar. Peygamber'e salat getirmek teşeğütün içinden mi ilişki Evet, var, mı? var. Şimdi gelecek. Sigat-ı yani teşehütün sigası nedir, keyfiyeti? <gülüyor> ve ve aleyk, ve bu hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslümin ittifak etti hadis. İmam Ebu Hanife'de, İmam Ahmet'te bu teşebbütte bunu okumayı şey yapmışlar. Tavsiye etmişler. Birçok teşebbütte okunan dua var. Hadis kaynaklarına dönüp bakarsanız 5-6 tane görebilirsiniz. Ama en sahih kaviy olanı, güçlü olanı bu. Bizim okuduğumuz, bizim aramızda yaygın olan Bukhari ve Müslim ne yapmışlar bunda? ittifak etmişler bu hadiste. Peki şimdi hadiste şöyle bir nokta var. Ve var da, İbn "Hada "fi qâli as-salâm u alek nebi". Ne diyoruz? Selam üzerine olsun ey nebi. Şimdi peygamber öldü. Öyle değil mi? Burada bir mühkül var. Nasıl yapılacak? "Fi yuqal bilahdul khattab" ve ma alen nebi" diye şey yapmışlar. Bazıları. Kimde geçiyor bu lafız? El-Bukhari. de geçiyor. Yani Esselamu Aleyke Eyühen Nebidey, Esselamu Aleyn nebi şeklinde okumuşlar. Yani Selam Nebinin üzerine olsun. Senin üzerine değil de Nebinin üzerine olsun şeklinde. Öldükten sonra. Bu buharide geçiyor. Gene aynı şekilde Fethül Bari'de İbn Hacer diyor. Kat sahha rayb, Şüphesiz bu sahihtir demiş. Ve kat vajet tu lehu mutabiyen kaviyen kal razak abdur bir hadis getirmiş. Akberna İbni Cureh, Akberna Ata, Enne sahabe kan yakulune ve nebi, sallallahu aleyhi hay. Peygamber diliyken sahabe şöyle diyordu. Esselamu aleyke eyyühan nebi. Felemmâ mâte, kâlu esselamu alen nebi. Öldüğü zamanda selam nebin üzerinedir dedi. Ve hâzâ isnadun sahih diyor İbni Hacer. Bu isnad sahihdir. Ama diğer görüşe giden alimler de var. Esselamu aleyke eyyühan nebi. Yani bizim okuduğumuz şekilde de caiz olduğu söylenen var. Aftal olanı ne? esselamu ale nebi şeklinde yapmak. Yani selam nebin üzerine olsun. Çünkü ne oldu Peygamber sallallahu aleyhi Vefat etti. Sonuçta hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ne diyor? Bana salat edin. Kıyamet günü benim şefaatime nail olacaklar. Bana çokça salat selam edenler Evet son rukun nedir? O da etteslim selamdır. Bununla alakalı da birçok yeni hadis kaynağında hadis var. Zikretmeye gerek yok. Uzuyor. Zaten biliyorsunuz mesela inşallah. Ee, namazın rukunları da burada inşallah bitiyor 14 tane sonuçta se selamla da ne yapıyoruz namazı sonlandırıyoruz yalnız bir nokta var e, selam noktasında birinci selamdan sonra mı namaz şey olur biter ikinci selamdan vaciptir cumhurun görüşü gene nedir birinci selamdan sonra namazın bittiğidir yani ikincisi sünnettir birincisi vaciptir cumhurun yanında onların da kuvvetli hadisleri var yanında Racif görüş budur bu mesele. Bizim tercih ettiğimiz görüşte. Şöyle bir nokta daha var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü denir mi? Denmez. Çünkü ne sahabe ne de peygamber salsan böyle bir uygulama yapmamışlar. Hadislerde ne geçiyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bunun üzerine yapılan ziyade ne olur? Allah muhafaza bidat olur. Rabbim bizi her türlü bidattan şirki ve haram olan bütün bidatlarda muhafaza eylesin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandan Bu ve ahir davani en elhamdülillahi rabbil alemin subhanekallahumme ve beamdik eşhedu en la ilaha illa ente estağfurika ve tubilek. Buyur ağabey. Esselamu aleyküm. Bu tefketin yazılıyor. Resulü Aslan'da namaz kıldım diyor. Hadis şeyde geçiyor. Ebu Davut da İbn-i Hacı söylüyor.